Balina seferine çıkmak için ayak bastığım ilk limandaki hancının adı Kofin yani tabut. Balinacılar kilisesinde mezar taşları karşıma dikildi. Burada da bir dar ağacı. Üstelik de iki kocaman kara çömlek. Sakın cehennem kazanlarına alamet olmasın bu çömlekler. Bunları düşünürken yüzü çilli, sarı saçlı, sarılar giymiş bir kadın gördüm. Bu kadın hanın kapısında duruyor, başının üstünde donuk kırmızı ışıklı bir lamba sallanıyordu. Kan çanağına dönmüş bir gözü andıran bir lamba. Kadın mor yün gömlekli bir adamı tersliyordu. Çek git başımdan diyordu. Yoksa pataklarım seni. Hadi gel kuy kuek Tamam dedim. Bayan Hussey bu olsa gerek. Öyle olduğu da anlaşıldı. Bay Husey'a Husey buralarda yokmuş. Tüm işlerini becerikli karısına bırakmış. Bizim yemek ve yatak istediğimizi öğrenince bayan Husey adamı azarlamaktan şimdilik vazgeçti. Bizi küçük bir odaya götürdü. Yeni bitmiş bir yemeğin artıklarıyla dolu bir masaya oturttu ve bize dönerek sordu. Tarak mı? Morina mı? Elimden geldiğince nazik olmaya çalışarak Morina mı dediniz bayan dedim. Kadın Morina mı? Tarak mı? dedi. Tarak mı yiyeceğiz akşam akşam dedim. Soğuk bir tarak mı demek istiyorsunuz düpedüz? Kış günü biraz soğuk, biraz sert bir karşılama olmuyor mu bu bayan? Ama kadının aklı fikri sofrada azarlanmanın sonunu bekleyen mor gömlekli adamdaydı. Benim söylediğimden yalnız tarak kelimesini duymuş olacak ki, mutfağın açık duran kapısına acele acele yürüyüp bir tarak iki kişilik diye bağırdı ve yok oldu ortadan. Kuy, kuy ek dedim bir tarakla ikimiz doyabilir miyiz istersin? Ama mutfaktan gelen ve insanın ağzını sulandıran sıcak bir koku, beklediğimiz şeyin hiç de soğuk olmayacağını müjdeledi. Dumanı üstünde balık çorbası masaya gelince düğüm çözülüp tatlıya bağlandı. Amanın dostlar, nasıl anlatayım size? Bu çorbanın içinde ufak tefek ceviz boyunda tadına doyulmaz deniz tarakları, havanda dövülmüş peksimet dozu, incecik kesilmiş domuz bastırması vardı. Ayrıca tereyağı ve bol bol Tuz, biber, soğuk rüzgarlı yolculuğumuz iştahımızı öylesine açmış, kuy ek çok sevdiği bir deniz yemeğine kavuşmuş ve bu çorba öyle nefis olmuştu ki başlamamızla bitirmemiz bir oldu. Bir an iskemleme yaslanıp, bayan Hüseyin tarak mı morina mı sözünü anımsadım. Küçük bir denemeye giriştim. Mutfak kapısına doğru gidip büyük bir cakayla morina dedim ve yerime döndüm. Birkaç dakika sonra o koku gene yükseldi. Ama bu kez bir başka çeşnisi vardı. Çok geçmeden güzel bir morina balığı çorbası geldi önümüze. Hemen işe koyulduk. Çanağa kaşık daldırırken düşünüyordum. ''Bir Morina gerçekten insanın kafasına bir şeyler yapar mıydı acaba?'' Sonra Kuyi Kuyek'le şakalaştım. ''Şuraya bak Kuyi Kuyek'' dedim. ''Çanakta canlı bir yılan balığı var galiba. Zıpkının nerede?'' Bu çömlekçi hanı gerçekten balıklı yerlerin en balıklısıydı. Adına da tam uyuyordu çünkü burada çömlekler dolusu balık çorbası kaynıyordu. Sabah kahvaltısında balık çorbası, öğle yemeğinde balık çorbası, akşam yemeğinde balık çorbası. İnsanın kemikleri neredeyse balık kılçığına dönecek. Evin önü deniz taraklarıyla döşeliydi. Bayan Hussey, Morina'nın bel kemiklerinden yapılmış bir gerdanlık takmıştı boynuna. Bay Hussey'in hesap defterleri de en iyi cinsden eski köpek balığı derisiyle kaplıydı. Sütte bile bir balık tadı vardı. İşte buna bir türlü akıl erdiremiyordum. Ama bir sabah balıkçı sandalları arasında gezinirken Hosea'nın alaca ineğinin balık artıkları yediğini görünce anladım sütün neden balık koktuğunu. İnekte bir alemdi doğrusu. Dört ayağına takunya gibi morina kafaları geçirmiş, öyle yürüyordu kumda. Yemek bitince bayan Hussey elimize bir lamba tutuşturup yatak odasının en kestirme yolunu gösterdi. Kuyi Kuyek önümde merdivenleri çıkarken bu bayan kolunu uzatıp Kuyi Kuyek'in istedi. Yatak odasında zıpkın yasakmış. Ama neden dedim. Kendini bilen bir balinacı zıpkınıyla yatar. Niye yatmasın? Tehlikelidir de ondan dedi. Stings'i böğründe zıpkınıyla bizim birinci katın arka odasında ölü bulduk. O zamandan beri yasak. Zavallı delikanlı dört buçuk yıl süren uğursuz bir seferden sonra ancak üç varil yağ getirebilmişti. O gün bugün gece odalara böyle tehlikeli aletleri çıkartırmıyorum kimseye. Anlaşıldı mı Bay Kuy Kuyak? Adını öğrenmişti her nasılsa. Sadece şu ucundaki demiri alacağım. Yarın sabaha kadar bende kalacak. Sabah kahvaltısına tarak mı, morina mı istersiniz baylar? Hem tarak hem morina dedim. Değişiklik olsun diye de bir iki tane tuzlu ringa. Yatakta ertesi gün ne yapacağımızı konuştuk ama Kuy söyledikleri beni şaşırttı. Canımı sıktı. Kuykuyek, Yojo'ya, küçük kara putuna danışmış, Yojo da iki üç kez ısrarla demiş ki ona, balina gemilerini görmek ve iş almak için limana birlikte değil, benim yalnız gitmem gerekiyormuş. Söz hakkı yalnız benimmiş bu işte. Yojo ancak bu şartla bizi koruyacakmış. Bizim için bir gemi seçmiş bile. Ve ben İsmail, dünyada o gemiden başka gemi yokmuş gibi ister istemez onun üstüne düşecekmişim. Şimdilik Kuyeki hiç hesaba katmadan o gemiye hemen bağlanmalıyımışım. Şunu söylemeyi unutmuşum ki birçok işte Kue kuek Yojo'nun her dediğine güvenir, Yojo'nun her şeyi önceden bildiğini sanırdı. Yojo'yu severdi. Büyük saygısı vardı ona. İyi yürekli bildiği bu tanrı belki her istediğini yapamazmış ama her zaman iyi niyetliymiş Kui e göre. Kui Kuek, daha doğrusu Yojo'nun bineceğimiz gemi konusunda bu düşüncesi benim hiç hoşuma gitmedi. Kendimizi ve bahtımızı emanet edeceğimiz en iyi balina gemisini seçmek işinde Kuyi Kuyek'in görüşüne pek bel bağlamıştım. Ama Kuyi Kuyek, muh dedi peygamber demedi. Ben de ister istemez boyun eğdim. Aslında pek karışık olmayan bu işi bir an önce kesip atmak için elimden geleni yapmaya hazırlandım. Ertesi sabah erkenden Kuyi Kuyek'le Yojo'yu küçük odamızda baş başa bırakıp çıktım. O gün Kuikuekle Kuyek'le Yojo'nun oruç nefse eziyet dua günüymüş meğer. Paskalya'dan önceki perhis ya da Ramazan gibi bir şeymiş onlar için. Bunun ne çeşit bir yortu olduğunu bir türlü anlayamadım. Çünkü birçok kez uğraştımsa da Kuy din törenlerini ve kurallarını kavrayamadım gitti. Her neyse pipo içe içe orucunu tutan Kuy Kuyek'i ve kutsal talaş ateşinde ısınan Yojo'yu kendi hallerinde bırakarak limana indim. Öteye bereye koşmalar, gelişi güzel soruşturmalardan sonra üç yıllık seferlere çıkmaya hazırlanan üç gemi olduğunu öğrendim. Bunlar dişi şeytan, çerez, bir de peku oğuttu. Dişi şeytan nereden çıkmış bilmem, çerez anlaşılıyor. Pequota ise bilirsiniz, Massachusetts'te ünlü bir kızıl derili kabilesinin adıdır. Şimdi eski Medler gibi tarihe karışmış bir kabile. Dişi şeytanı şöyle bir kokladım, yokladım, oradan çereze atladım, sonunda Pequota'ya e gidip bir göz atınca işte tam bize göre bir gemi dedim içimden. Ömrünüzde siz de çok tuhaf gemiler görmüşsünüzdür herhalde. Küt burunlu yelkenliler, dağ gibi Japon mavnaları, dört köşe kadırgalar, daha neler neler ama inanın bana bu acayip pekuottan daha acayibini dünyada görmemişsinizdir. Biçimi eski, büyük denemez, hani şu vahşi bir kuşun pençelerini andıran modası geçmiş gemiler vardır onlardan. Dört bir okyanusun kasırgalarında, limanlıklarında pişmiş, kaşarlanmış eski teknesinin rengi, önce Mısır'da, sonra Sibirya'da savaşan bir Napolyon askerinin yüzü gibi tunçlaşmış. Kerli ferli pruvası sakallı gibi. Eski direkleri bir fırtınada koptuktan sonra, Japon kıyılarında bir yerlerde yapılmış yeni direkleri, üç kolonya kralının bel kemikleri gibi dimdik ayakta, güvertesi Beckett'in bıçaklandığı St. Bury. Katedralinin tapıla tapıla yıpranmış mermer döşeme taşları gibi aşınmış buruş buruş. Ama tüm bu eskiliklere 50 yıldır gördüğü yaman işin yeni ve duyulmadık izleri de ekleniyor. Başka bir gemiye geçmeden önce Pekoot'ta yıllarca ikinci kaptanlık eden ve şimdi emekli olan yaşlı kaptan Pelek bu geminin sahiplerinden biriydi. İkinci Kaptanlığı sırasında geminin acayipliğini büsbütün arttıran süsler yaptırmıştı her yanına. Hem biçim hem de malzeme açısından öyle görülmedik süsler ki. Benzerlerini ancak eski İzlanda efsanelerinin kahramanı Torkil Heykenin kalkanıyla döşeğinde rastlanır. Boynu pırıl pırıl fildişi gerdanlıkla ağırlaşan bir Habeş imparatoru gibi süslenmişti bu gemi. Baştan başa zafer anılarıyla dolu Düşmanlarının kemiklerini takmış takıştırmış bir yamyam gemisiydi sanki. Açık küpeşteleri upuzun çene kemikleri gibi güney balinalarının kocaman keskin dişleriyle dolanmıştı çepeçevre. Kenevirden kas ve sinirlerini bağlamak için oraya kakılmıştı bu dişler. Karadan gelme aşağılık kazıklara sarılacağı yerde denizin kaygan fil dişlerine tutturulmuştu ipleri, halatları. Bekoot dümen olarak döner çemberi küçümsemiş, ezelden düşmanının alt çene kemiğinden yapılmış dar ve uzun tek kollu bir dümenle bezenmişti. Bu dümeni fırtınada kullanan dümenci azgın atının çenesini yakalayıp onu eliyle dizginleyen bir tatara dönerdi. Soylu bir gemi ama her nedense yine de mahzun. Bütün soylu şeyler de böyle değil midir? Tayfalığa aday olduğumu söylemek için kıç güvertede yetkili bir adam aradım. İlkin kimseleri göremedim derken Grandi direğinin biraz arkasında garip bir çeşit çadır, bir kızıl devli çadırı gözüme ilişti. Sırf limanlarda kullanılan ekleme bir şeye benziyordu bu. Koni biçiminde on ayak yüksekti. Kuzey balinalarının çene kemiklerinin ortasından ve en yüksek yerinden alınmış esnek kara kemiklerden yontma uzun koca dilimlerle yapılmıştı. Üst uçları birbirine dayanan bu kemiklerin geniş alt yanları güverteye çakılmıştı. Bu acayip çadırın tepesindeki tüylü saçak, Fotowatamiden gelen Shekam kabilesinin yaşlı bir kızıl derinin başının üstündeki saç tutamı gibi sallanıyordu rüzgarda. Çadırın üçgen biçimindeki ağzı pruvaya doğru açılıyordu. Böylece içeride oturan geminin önünü olduğu gibi görebiliyordu. Bu acayip kulübede birisini görür gibi oldum. Önemli bir kişiye benziyordu. Vakit öyleydi. Gemide çalışma bir süre durduğu için, adam kumandayı bırakmanın keyfi içinde, oturduğu iskemle meşeden ve eski moda. Her yanı garip garip oymalar, kabartmalarla süstü. Oturulacak yeri de kulübenin yapıldığı eski balina kemiklerinden örülü. Bu yaşlı adamın görünüşünde hiçbir başkalık yoktu. Bütün eski gemiciler gibi güneş yanığı ve güçlü, kuvvetliydi. Kuak özgü, mavi şayaktan kalın bir giysi vardı sırtında. Gözlerinin çevresi incecik, neredeyse görülmez bir ağ halinde, küçük küçük buruşuklarla çevrilmişti. Sayısız fırtınalı seferlerin ve insana zor göz açtıran rüzgarların izleriydi bunlar. Çünkü rüzgar gözün kaslarını kıstırır. Kaşlar çatılınca pek etkilidir gözün çevresindeki bu buruşuklar. Çadırın kapısına yaklaşarak Pekuot'un kaptanıyla mı görüşüyorum diye sordum. Farz et ki öyle dedi. Ne istiyorsun? Sefere çıkmak istiyorum da. Ya öyle mi? Sefere çıkmak istiyorsun demek. Nantucket'ten değilsin belli. Sen hiç balina sandalına bindin mi? Hayır efendim binmedim. Balinacılıktan hiçbir şey anladığın yok galiba ha? Yok doğru ama bu işi çabuk öğreneceğimden eminim. Ticaret gemileriyle birçok sefere çıktığım için. Boş ver ticaret gemilerine. Kes bu lafları. Ticaret gemisiyim şuna bak. Övünmeye mi kalkacaksın bana ticaret gemisine bindim diye? Hay Allah kahretsin! Bana baksana ahbap, balina avına çıkmak nereden aklına geldi? Bu işin içinde bir iş var gibime geliyor ne dersin? Korsan morsan olmayasın. Son bindiğin gemiyi mi soydun yoksa? Denize açılır açılmaz kaptanları öldürmeye kalkmıyorsun. Böyle işlerle ilişim olmadığını söyledim.